Cuma namazını ve sabah namazını işten dolayı kılamıyorum. Herhangi bir çaresi veya bir öneriniz var mıdır demiş. Yani kılamama sebebini bilemiyoruz iş sebebiyle herhalde. Yani evet, çalıştığı demiş. iş sebebiyle bunu yapamıyor. Mümkünse cuma namazını kılamayan ve kendisine izin verilemeyen şahıs yaptığı evet. işe bakmamız lazım. Eğer bir emniyet görevlisi ise bir sağlık memuru ise bunda problem yok. Çünkü hastanın başında olması gerekiyor. Diğeri de emniyet görevlisidir, halkın emniyetini sağlayacak. Bunlar mazerettir. Ancak diyelim lokantada çalışıyorsunuz yahut falanca işte çalışıyorsunuz. Mümkünse cuma namazına gidebileceğiniz bir, bir işi arayınız. Bulduğunuz takdirde oraya geçersiniz. Ama bulamadığınız bu şekliyle devam edilecek. Cuma namazını kılamadığınız için yerini ne yapacaksınız? Öğlen namazını, namazını kılmalıyız. Yani vaktinde kılmanızı icap ediyor. Sabah namazı meselesi onu bilemiyorum. İşten dolayı aynı şekilde olabilir. Hı -hı. E, vakti için ne kılmanız gerekiyor ama bir mecburiyet, bir zaruret varsa o zaman daha sonra kaza edersiniz. Evet.